La min al-shaytan ve alihi Ya Allah ya mu'in ya hanna ya menan ya kerim ya kafya ya, rahim, ya <gülüyor> Al mektubu talidu vel kamsun, 53. mektubu fila vahidi min meşayifinne vahid, çevremizde bulunan şeyhlerden bir tanesine yazılmıştır bir cevabı istisarihi, bir soru sordu, onun cevabını istiyor, sormuş olduğu soruya cevap sebebinde yazılmıştır bu. Şurada şöyle geliyor: Bi anila ve abdetullah'a yakışır lin nefs el istigna Ben Ben Allah'ta yaptığım zaman ne olursa olsun, ne türlü bir ibadet olursa olsun, ben Allah'ta el ayaktı zaman yakışır lin nefs el istigna on. Benim ruhunda bir istigna kendini beğenmişlik asil oluyor. İnsanlara tepeden bakıyorum o zaman. Sadece ben ya varım, başka insan yokmuş gibi bir havalara giriyorum, benim halim ne olacak? وَاِنْسَدَرَيْهِ مِنْهِ زَلَّةٌ لَخِلَافِ شَرْهِينَ Eğer benden bir yanlışlık, bir günah, saldırı olacak olsa اَذْهَرُمْ نَدَامَةُ الْاَلْيِنْتِسَارُ O zaman da içim gurpuluyor. Bir şey yapsam, gurura kapılıyorum. İnsan beğenmiyorum. Herkese efendim yani bir kübrü bakıyorum, kendimi kral görüyorum, benim abamdan geçilmiyor o zaman. Peki eğer bir yanlışlık yapsam, şeriatın muhalif ve bir şey yapsam, o zaman da içim burkuluyor, bu ne iştir, üstadım diyor. Solu böyle geliyor, buna vermiş olduğum cevap hakkında bu mektup olacak diyor Sultana. Elhamdülillahi <gülüyor> ve selamun ala ibadihi illetine astafa. Hamdler ve örgüler Allah Celle Celaluhu'ya olsun, selam da gerek dünyada ve gerekse ahiretlerdeki tehlikelerden emniyet ve güven içerisinde olma da allah Teala'nın seçtiği ve tercih ettiği kulum değil kendisine cezbelemiş olduğu kulların üzerine olsun. <Gülüyor> Seel de muhakkak ki sen sordun. Ano bize jätü nefsi pey makamı riyasetin, yani işteğlde bıha. Sen sordun ki ben kendimi riyazetle meşgul ettiğim zaman az yemek, az uyumak, az içmek, takım böyle ekstra harika işler yapmak, elbisimdeki teçerim yiyecek türden ibadet yolu takım şeylerle meşgul olduğum zaman haropin nefsi el istirnar mı? Benim ruhumda, benim ruhuma bir istirna ruh oluyor. İnsanlara artık yani böyle bakmam. ondan sonra, affedersiniz, burnunun dorkusunda giderin, kendini beğenmişlik alim oluyor, vesaire vesaire vesaire, kendini şikayet ediyor. Bunlar bizim yaralarımız. Allah bu yaraları tedavi etmeye biz seni muvaffak eylesin. يَظَرُبِنْ <gülüyor> نَفْسَ Bende, benim bu ruhumda peki, içimde ve ispirna ruhu asıl oluyor. Kimseye müdana etmemek, minnet etmemek. Ben şey yaparım, ederim, söyleyim, böyleyim, amellerim benim bir numara. Başka sanki amel-i yapan yok. Sadece <gülüyor> bu işi beceriyor. Ve tez'onu ve benim nefsim inanıyor ki en la saliha misliyim. Benim gibi salih insan yok. Ben bir taneyim ben. Şeriatta, şeriatı söz konusu olan yerde, şeriata muhalif bir, zıt bir işim olduğu zaman, benden sabir olduğu zaman Nefsim bu sefer kendini muhtaç eden, e, muhtaç e, inanıyor, kendine muhtaçım, zavallıyım ve miskin eten, Nefsim miskin efendim, ee, zannediyor. Fema ilacı zalike. Bunun tedavisi nasıl olacak? Bir geliyor, havandan geçirmez oluyor peki. Yanlış bir şey yaptığınızda doğrumda eziklik duyuyorum. Bunun tedavisi nasıl olacak? Ey ve Ey Allah kendisine yarıtmış olduğu şey. Ey muvaffak kişi. İnner ihtiyacı. Oanneskenet es-sabirâ, ve şiddetâmi şubuk, yani burada iki tane nokta yapamaz dedi. Birincisi bunu yaptığım zaman benden istirna ruhu hasıl oluyor. Kendini beğenmişlik havası saldırıyor. Bir bu, bir de efendim e şeriyata bir şey yaptığım zaman benden bir tesirlik hasıl oluyor. Sultan diyor ki, ''İhtiyaca oanneskenet es-sabirâ, Eşik bir saniye, ikinci şıkta takım yani ihtiyaç hali, zavallı hali, hiç vurgulması vesaire sadırlıyor demiştin ya. Ellezü yübyu amin ne demeyin. Bu hani işte insanın yapmış olduğu çirkin şeyden dolayı e, içinde bir pişmanlık hissi hasıl oluyor diye bahsettiğimiz kısım vardı ya tamam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 Bunun tam tersi olarak yapılan yanlış şeyden dolayı eğer insan içinde bir teziklik duyuyorsa, bu maklubiyet duyuyorsa, bu muazzam bir nimettir diyor sultanım. رَعِيَادُ بِاللّٰهِ سُبْحَانَهُمْ Allah Celle Celaluhu'ya sığınıyoruz ki لَوْلَمْ تَظْهَرْ مَدَانَتُونَ اَلَّتِيَ مِنْ شُعَبِ التَّوْوَةٍ فَعْدِ اِرْتِجَابِ الْمَحْضُرُ شَرْحِيٍ Şerfi'in takım yasakları çimirdikten sonra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 ve genefim nefsim muttezzeten ve mahzuzeten iyi ihtiyanizden değil. Bununla birlikte o insan pişmanlık içinden gelmiyor ve işlemiş olduğu günahtan dolayı da oh be, ne güzel ya oldu vesaire az duyuyor, neşe duyuyor günahıyla iftihar ediyor selekten bir gün çaldık diyor bunu yapıyor bunu yapıyor vesaire soldan diyor ki yandı kefeler var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 Israrun aleyh zembi, bir insan işlemiş olduğu bir günahtan dolayı, oh ne güzel yahu olan şeklinde veya işte sevinmesi kalbinde o günahtan dolayı bir hissetmesi hissetmesin, günah konusunda ısrar ediyor demektir bu. Yapmış olduğu günahta ısrar keşf olduğunun anlamına geliyor bu. Ve inken et bir insan işlemiş olduğu küçük bir günahdan dolayı eğer fısrarkeş oluyorsa aynı günahı, küçük günahı tekrar ve tekrar, tekrar ve tekrar yapıyorsa günahında fısrar ediyorsa bütün millet ikna onu ya yapma etme vesaire estağfurullah de gidin başından diyor icabında. Kimseyi dinlemiyor e gene bildiğinden vazgeçmiyor. Eğer insanda böyle Küçük günah konusunda bir söz konusu oluyorsa, Eûve yûsîlû fîlel-kebîretî Bu küçük günah bu adamın daha büyüğüne, peki daha büyük günaha sürükleyecektir, onu teşvik edecektir. Yani bizim şahsen yani bir takım kardeşlerimizin, ben de dahi buna en büyük günahlarımızdan bir tanesi de, bir tanesi de küçük tehlikeleri büyük göremeyişimizdir.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 Tabi de küçük günahlarla meşgul olması, insanı küpere götüren bir tehlizdir. Öyleyse, öyleyse, öyleyse يَنْبَغِي اَدَّاُوا شُكْرًا بِنْ نِيمَةِ الْعُزْمَةِ Sen birtakım günahlar yapıyorsun, arkadan da içinde bir eziklik hissediyorsun. Bu güzel bir duygu diyor. Eee, bu düşünceyi Allahu Teala sana ihsan etti. Günaha ağlama karakteri sana derdi Cenabı Celle Celalioğlu. Bu muazzam bir nimettir. Bu nimete teşekkür etmek lazım. Günahınla iptar etmiyorsun ya. Günahın sana problem oluyor. Günahın izalesine çalışıyorsun. Bu efendim muazzam bir nimet olup bunun şükürünü yerine getirmek gerekiyor. Ütilliyesiz diyeceğiz. İzziyadin neden?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 o yankın, o derde sıkıntı, şeriatın muallipliği işlemesine engel olsun. Azam <gülüyor> Rabbil Allah an Sükan Savaşanim Şeyi de dedi. İbn e Kudam Amerika ve Bulgaristan'da diyor ki, şey bir zaman zehirli hançerle hançerlendiği zaman yüzük oynu yere düştü. Abdullah bin Omar Rabbil Allah oğlu yanında bulunuyordu. Hazreti Emer radıyallahu yere kapaklanınca Abdullah İbn-i da ve baba diye Hazreti Emer sarıldı. Hazreti Emer radıyallahu yürü, yüzü yere demişti Ve oğlu kaldırmaya geltenince dedi ki, oğlum beni bırak benim yüzüm yerde kalsın dedi. Babacım babacım dedi kaldırayım götüreyim seni bırak oğlum yüzüm toprakla beraber hayli izade olsun dedi. Arkadan Efendim, Cenab-ı Hakk'ın oğlu genet-i sarayınca, dedi, anası olmaya teşvik edildi. Beni bırak sana, şu andan ruh teslimiyle meşgulüm ben dedi. Şu an dedi, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gideceğim ben dedi. Giderken yüzün toprakla aynı seviyede olsun dedi. Bu tevazu içerisinde Cenab-ı Hakk'ın yerine celaluhu'ya gitmek istiyorum dedi. Sonra, Allah'ın namarı bir kez de Râsıl Radiyallâh'ın oldu? oğuma yaklaştım diyor.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 İllem yavham yavvim. Vah oh, benim başıma gelecek olan ödünlere. Vah oh, beni doğuran anamın başına gelecek olan hallere. Benim gibi bir günahkarı yaptığından dolayı. Aşere-i de. Dünyadayken cennetle müjdelenen on tane salıdan bir tanesi. Son nefesinde dedi ki öyle abi. Ben günahımdan vazgeçmiyorum, ben günahla evet. ısrar ediyorum. Birisi bana bir tavsiyede bulunsa, oraslanıyorum. Benim kafamı kır, kır, suratıma fükürün, fükürün. يَنْدَوِي اَدَاو شُكْرِهَا دِي نِيمَتَ الْعُزْمَٓا Senin içerisinde, senin için de madem ki, madem ki öyle bir pişmanlık büngüsü asıl oluyor, Öyleyse, öyleyse. Sen bu nimete efendim Şükrayla iliyahsula Pişmanlık duygusu artsın, tabi yine aynı iş yapmaktan o pişmanlık ne yapsın senin halı koysun. <gülüyor> <gülüyor> bu sertliklirirat <Sadele> <gülüyor> yallah duyuruyor <anh> ki dinle kümle tertüne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 Biz Peygamber Efendimiz'in zamanında yaşarken o türlü sizin yaptığınız, size göre çok şahane gözüken şeyleri insanları cehenneme sürükleyen iş olarak oluyorduk. Cehennemlik amellerimiz da ihtilal etmeyin lütfen. Öyle şeyler yapıyorsunuz ki, amanin yani, bir numara, tamam benim ibadetin rakibi yok bu işim vs. falan filan. Şöyle okuyorum, böyle zikrediyorum, işte namazım böyle vs. ben bit aleyhimi yarayayım. Sizin gözünüzde son derece ince gözüken amelleri biz Rasul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında muhdikattan, insanları ateşe ve cehenneme sapan şeylerden bahsediği olarak konuşacağız diye düşünüyoruz. Allahü <gülüyor> subhanehu ve Taala Cenab-ı Celle Celal'e duyurdu ki le-i şekkertum le-ecizennekum Kullarım eğer şükrederseniz ben size nimetimi artırırım. Köye muvaffak olmakla işlemiş olduğu günahtan dolayı ahhu enin çekmek benim halim ne olacak gibi, ondan sonra böyle bir kendisinden stenkar olmak da işgündür. E evet, işgündür. Ee, devam ederse Allahu Teala insana devamlı köprü etme, devamlı pişman olma nimeti iyi handlecek diyor. Sana basvurayım Allahu Teala buyur ki.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 kendilerinde dağlar gibi amel varmış gibi gösteriyorlar. Ve Rasulüllahim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Eşadül Nas azabın gelme kıyamet. Men görün Nase'nin peki kairan vela kirefii. Yarın kıyamette, yarın kıyamette, yarın kıyamette en korkunç azaba maruz kalacak olan kişi kimdir biliyor musunuz? Men görün Nase'nin peki kairan vela kirefii. İnsanlara." ...kendisinde çok güzel şeyler olduğunu gösteriyor. Gelin mesela kendimizden örnek verecek olursak... ...sarığım, lütfem vesaire, şun, bu ve vesaire... ...sırala sırala girdiğin kadar bende... ...her türlü güzel zükürmeler var. Her türlü hayır bundan sonra... ...şahane şeyler var fakat... ...vela hayreti. Hiçbir hal yok. Hiçbir hal yok. Hiçbir hal yok. Bunun yiyeceği dayağın... ...haddes yok. Ama böyle akıbetlere maruz kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Vahas-ı veşşikr-ı saniye, peki yani veşşikr-ı avval birinci peki şikayet, şikayet konusu vardı. O da neydi? Allah'a göre kulluk yaptığın zaman bende bir istignar ruhu asıl oluyor. İstignar ruhu asıl oluyor. İnsan beğenmiyorum. Kimsenin yapmış olduğu Amerika'daki ona efendim yani genç ee, değil, numarası değil. Ben bir keneyim diyor. Şimdi bu şirkte özetle bir biliyor musun? Hocunun gocbi. Bu adamda, bu adamda kendini beğenmişlik var. Bu adamda belki gurur var, kibir var. Bu adam, bu adam adım adım adım adım adım, adım, adım, adım diyalara çekiliyor derler ki, Sultan Süleyman. Aleyyü Rahmeti'l-Hokran, Seyyul-i Sânt-i Huzûd Efendi'ye bir arıza, bir dilekçe, bir mektup gibi bir şey yazdığı zaman yazar da en sonunda imza korken, ben padişah, tanrı sultan Süleyman'ın ne sebefemezdi. Derdi ki, bende yukuda, Süleyman-ı bir Allah'ın zavallı gariban kulu, riyasız, şeye ucupsuz, gibirsiz vs. Süleyman, o kadar. Bende yukuda. Beymond'u Bir eee Sultan Fatih İstanbul'u eee sonra kan orada şey bir sarayı çadırını kurmuştu. neticede e onu ziyarete geldi Sultan Fatih fakat e çadırı çadırın içine girmeden Sultan akşam üstü dinarın huzuruna çıkma gibi bir cesarete e bulaştı ve eee diğer Sultan akşam üstü din de yorgundu çok uğraştı. Hacı Ubedullah'ın ahrarı çağırdı buraya. Çünkü belli bir İstanbul alınamadı. Yani gözyaşlarından seccabesini ıslandı. Ve Lita düştü. Kendisi istirahat büyürken Sultan Fatih izinsiz olarak çebeden içeriye girdi. Ve şöyle baktı Sultan Fatih. Dedi ki Muhammed Han. Sultan Mehmet Han, Sultan Muhammed Fatih kal kaldığın yerde, bir adım ileri geçmedi. İstanbul'u fethettin belki Fatih'sin ama ilah değilsin, kal kaldığın yerde. İstanbul'u fethettin vermiş olduğu gururla dediği havaya girmişti Sultan Fatih ama kafasını kopar. Bu iş böyle gidiyor abi. Ben yapmadığın şeylerle gururlanıyorum da, düşün yani. Asıl şıkkul evvel, birinci hal var ya, birinci hal var ya, usul ucbi, usul ucbi, gurur var, gurur var, kibir var, orada patolojik bir vakka var, orada kriz var. Vada itiyan et amali salihati. Amal-i sâliha'yı yerine getirdikten sonra insanda pekir, hasırdan bir kucuk var, kendini beğenmişlik var. Oh oh. O senin ruhunda kaynaklanan işler, riyazetler yapıyorum, güzel egzersizler yapıyorum, güzel çalışmalar yapıyorum. Kimse benim bana rakip olamaz. Havası, danası var ya, bunlar bunlar bunlar, nefsi emmârin, istikleri bunlar. Fâdâr-ı hûcbî, var ya, bu kendini beğenmişlik var ya, Semen katilon, semen katilon, semen katilon bu insanı öldüren bir zehirdir, öldüren bir zehirdir ve maradun mübliyon aynı zamanda aynı zamanda yine insanı öldüren bir hastalıktır. Yaptığım amal esadiyette insan işlemiş olduğu tüm amelleri sıfıra eşitiyor bu, sıfıra eşitiyor bu, sıfıra eşitiyor bu. Sıfıra Bakıyorsun avam, işten çaktığı yok, işten çaktığı yok. Ama diyelim Kur'an-ı Kerim'e hakim olmuş bir havuz görüyor vesaire. Çocuğa lan diye hitap edin. Bunun hesabı da bir gün sorulacak sana. Sen peki en büyük olan Allah Celle Celaluhu'nun peki en büyük kitabını, hamallığını yapan bir insana lan diye hitap etmeyi etsin Derviş diyim de peki, bu karakterle barışan bir tarafı yoktu. Bu karakterin peki de derviş barışan bir tarafı yoktu. Eeli ilim olan insanı tepeden bakıyoruz, <gülüyor> Rezilliğin öyle bir noktaya geldi ki seni de batırdı, beni de batırdı, cami de batırdı. Batırmadığı bir şey kalmadı. Bu kadar şerefsizlik olur mu? <gülüyor> Allah'ın hürmet göstermesini istemiş olduğu bir şeye ben niye hürmet göstermiyorum peki? Sen niye ümet etsemiyorsun peki? Tevazu sahibi olsa ne çıkacak bundan peki? Ne kaybedeceksin peki? Paranama güvendin! Bak ne söylüyor, bak ne söylüyor. İmanın var da dikkat et buraya. Yuhlikül amalessaliha. Ne yap ki insanın hepsi yandı gitti, küldüman oldu. Sen de efendim, veyahsebune ennehum yuhsünne sun'a, Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi. Ben çok şeyler yaptım, ben güzel şeyler yaptım be saylar. Benim amalım bir numara, 15 defa acılmadım, 30 defa unlem var vesaire. Soracağım sana biri Muhabbani yani. Hem ayaklarına ona göre <gülüyor> ateş, odunu nasıl yakıyor, külduman yapıyor. Bu tepenin gizli gururlar var ya, bu gizli kibirler var ya. İnsanlara bu tepeden bakmalar var ya. Amelistarilerin yak di kabulü. Defterde bir şey kalmadı, kovanın dibi delik. Kova doğsun diye, kovayı koymuşum musluğun altına, çeşmenin musluğun altına dolsun diye. Bekliyorum yıllardan beri dolsun diye kova dolmuyor. E, ne oldu ya vesaire? Bakıyorum ana neğer kovanın dibi delikmiş. Allah böyle olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Ama işte cemaat oluyor, oluyor maalesef. Yavuz Sultan Seliman, rahmetli Mısır'a gitti, halifeliği aldı, mukaddes emanetleri aldı, Bismillahirrahmanirrahim'e geldi. Yani ikindiydi, e, saraya gündüzleyin girecek dedi. dedi ki yok dedi, yatsıdan sonra bir karşıya geçeceğiz. Dedi. Dediler padişahım şudur budur, millet bekliyor dedi, Toklatı sarayın ağzında işte size tezahürat yapacaklar, şöyle olacak, böyle olacak mesela. Olmaz dedi, ya dedi, ma'al azze vel kusur. Her türlü eksikliğimizde yani bir gizmet yapalım dedik diyor. Şimdi millet beni alacak diyecek oradan, şudur budur mesele bir gurur, bir uçup gelecek dedi. Her yapmış olduğumuz amelis var ya gidecek dedi, yok dedi. Ve yazdıktan sonra hatta şey, padişahlık hissesini çıkardı, sıradan bir asker evlisi giydi. Ve öyle büyük padişah da salkanak kayı ile değil, sıradan orada bir kayıtçının kayına bindi ve öyle bir vatandaş gibi geldi. Topkapı sarayın arka bahçesinde alttan köşeden, odunluktan çıkacak şey, saraya vesaire istediklerdir. İnsan yapmış olduğu ameli i sariyi kıskanmalı, kıskanmalı, kıskanmalı. Abay Belen sari mescidinde belki camisinde cuma namazını kılıyor padişah, çıkarken efendim ücretli adamlar tutmuşlardı.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 Ne olur sen beni uzaktan efendim ikat et diye görevde anları vardı. Ama bu uygulama Hazreti Ömer radıyallahu geliyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh böyle para verip de efendim yâri tutuş oldu bir adam var idi. Dedi ki ona bak dedi beni ne zaman gördüysen dedi Ömer ölüm var diyeceksin diye beni ikat edeceksin dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh ne zaman geldi Ömer ölüm var kendine gelecek. Yani can-ı şöhretin, sit-ı şöhretin senin heşgül etmesin. Bir de salttan atın, defletten ağlığın vesaire falan filan seni oyalamazsın. Ömer, ölüm var Ömer! Ne zaman ki Allah'ın sürekli bu duyguya efendim, otomatize oldu, artık pratikale geldi. Ee, bu adam daha konuşmaya başlamadı, ne zaman görse onu yolda. derdi ki artık görebim bitmiştir. Niye? Bu duygu artık benden gerekti. İkaza gerek kalmadı. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu böyle e, gurura, böyle ucuba, böyle kibirlere, moros kalmaktan bizleri mahkumu mahkum eylesin. Amin. Dilersin rahmeti rahmanı cana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 Kibri bura, dünyada ince tne canı, Zeyle başın perişan, erbabu kemale budur bir mişan. Bu da dünyada incitme tme canı, kesviyatın kervan almadı yandır. Dağı rahmet günlerden ayandır, bu nasihat kadimi canday yandır. <gülüyor> Bu dar dünyada incitme canı, bu dar dünyada incitme canı, dar dünyada incitme canı. Ey beleyin karlı falan döken, Erzurum'un karlı falan döken dağlarının şah fazı ve kankalı. Anlarlı